Allah Teala, fi Kitabhi al-Karim. Ya <gülüyor> eyuha Nas, inna khalqna min zekri ve utha, vjga na kum shuroob wa kabaila, ltaarafu. <gülüyor> kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle bizleri dünyaya gönderirken. Peygamberleriyle insanlara bir millet örgüsü tekim buyurmuştur. Vahiyden uzaklaşan insanlar, peygamberlerin buyruklarını reddettiler. Hevalarına, ideolojilerine göre yeni yapılar oluşturdular, inşa ettiler. Kas sistemleri kurdular. Bir tabakaya mensup olan bir çocuk, eğer babası köle ise asla kendi sınıfını değişemeyecek. Abası bayağı mesleklerle meşgulse, ne kadar himmeti, ne kadar gayreti, ne kadar ferdi, beşeri istidatı olsa da asla yerini, asla sınıfını değişemeyecek. Belli ülkler, varlıklarını, sahip olduklarını kendileri adına imtiyaz kabul ettiler. Diğer milletleri sömürdüler onların mallarını, onların coğrafyalarını onların namuslarını kendilerine mubah kabul ettiler. Yani zulüm, gücüyle birlikte iktidarını sürdürdü. Ta ki Hicaz'dan, ta ki Medine'de, ta ki Mekke'de, bütün beşeriyet Hz. Muhammed'in ağzından Aleyhisselatu Vesselam'ın يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَتَكُمْ İnsanlar, biz sizleri tek bir insandan yarattık Hz. Adem'den hepiniz oradan dünyaya geldiniz. Sonraları oluşturulan ayrılıklarınızı imtiyaz kabul ederek diğer milletleri sömürmeyiniz. Mekke'de İmanın üzerine bina edeceksiniz insaniyetimizi ve İslamiyetimizi. En üstün insan, imanı, takvası, en kamil olan insandır. Bu Allah'ın, bu Hz. Muhammed'in ölçüsüdür. Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz bunu anlattılar. İnsanoğlunun algısına müdahale ettiler. O kadar değiştirdiler ki, Hilal-ı Havişi köle, Oynuna kemen takarlar. Mekke çocuklarının eline verirler. Sokaklarda süründürürler köle diye Bilal bin Remahır. Fakat İslam, takva, iman üzerine ikna eden üstünlük sistemini, hiyerarşisini getirmiş. Hazreti Ömer devlet başkanı olmuş. İcaz'a hükmeden İran'ın hakimi Mısır, onun iki dudağı köle olarak Medine'ye gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın huzuruna varmış. Müslüman olmuş. Iman ettikten sonra sevgililer sevgilisi Aleyhisselatu Vesselam ona dair buyurmuşlar ki Selman minna, Selman bizden. Selman bizim mailemizden. Kim onu tam ederse peygamberin bir parçası olan kelimesi olan Fatıma'yı tam gibi olacak buyurdular. Kureyş, Asabiye ile malum, kabilecilikle, kavmiyetçilikle iştihar etmiş bir topluluğu. Ama Selman Farisi'yi sokakta gördükleri zaman onun ellerine kapandılar. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam, İslam'dan önce köle pazarlarında satılan o Müslüman için Selman bu Sufyan var, İkrime var, Safan bin Ümeyye var, sonradan Müslüman olmuşlar. Bunlar Kureyş'in ileri gelenleri. Ama Hz. Ömer radıyallahu anh birilerine devletin hazinesinden ödenek verecekse, onların köleleri, onlardan önce Müslüman oldu diye efendileri köleleri tercih ettiler. İnne ekramekuma innallahi coğrafyasına diline bakmıyorsunuz yüreğine kalbine imanına bakıyorsunuz belki siyah öne geçiyor bütün beyazların iman oluyor işte dünyaya adaleti muvazeneyi Allah Resulü bu kitapla o kitabın içindeki hakikatle getirdiler Kardeşim, kardeşlerimize karşı hukukumuz var ödevlerimiz var Onların bizden, bizim üzerimizde onların da hakları var. İki madde halinde onu sizlere arz edeyim. Kardeşlerimizin derdine koşacak, onlarla meşgul olacak. Ne sıkıntıları varsa, her imandan kardeşliğimiz tahakkuk ettiyse, onların çağrılarına, bize ihtiyaç duydukları her anda, koşma mecburiyetimiz var. Bir gün Medine günü verede Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam çarşıya uğrar. Çarşıda şu yavrunun sesini duyar. Bir köle, siyah bir köle. Medine çarşısından getirmişler, satacaklar. Köle yavrusu şu şartı koşuyor. Diyor ki: Men istarani, faala şarti alla yemnani min Kimsi kim beni köle olarak alıyorsa ona şu şartı koşuyorum ona. in need to see. Kardeşlerim, kardeşlerimizin hukukuyla meşgul olacak. Onları uğur edecek. Onların derdini kendi derdimiz kabul edecek. İman bizi buna mecbur eder, mahkum eder, memur eder. Efendimiz Ali'ye selam ve selamun tonunu Hazreti Hüseyin şehid ederler. Başına ağır Emevi valisi Umeyya elindeki asa ile oynuyor, insanlar da seyrediyorlar. Bunu bir hakimiyetin göstergesi olarak yapıyor. Korkudan herkesin dili tutulmuş ama kimse kalkıp da peygamber o gözleri öpmüştü, sen nasıl elindeki asayı ve Hz. Muhammed'in öptüğü yüzü ve gözü kahkil ediyorsun diyemiyor. Öteden birisi koşuyor, peygamberin öğrencisi. Zeytin Erkan ya. Şu kadar günler, şu kadar haftalar, şu kadar aylar geride kaldı. Deme işte anneleri ağlıyor, çocuklar ağlıyor, babalar ağlıyor. Ama dualarımız Asım gitmiyor çünkü fiili dualarımız yok. Biz de şu mümberden ellerimizi kaldırdık kainatın sahibine, şu iticada, çağda tazarlıda bulunuyoruz yarın. bir meunede 69 hafızın şahadet haberini Cibri evin getirince geçirince minbere çıkmış ellerini kaldırmış. Allahumma aleyke bi haula 69 hafız sahabimin şehit eden zalimleri sana havale huzuruna aldın. Bu fakir buradaki bazı kardeşlerimiz Ümeyye Camii'nde Abdurrazzar Halebi Hazretlerini ziyaret etmiş. Şam diyarının nallamesi. Sabah canlandırıyor. i turici gelişimi canlandırıyor. Ayaklarını yere süre süre. Allah Resulü kalabalıkları yarmış. Yine mihrabına geçmiş. Abdurrazak Halebi Hazretleri O halde yine Mescid-i Ümeyye'ye geliyor. Orada dersleri işraf ediyordu ki şu gözlerle şuna şahit oldum. Konuşamıyor, mecalik kalmamış. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi şerifinin her geçtiği kelimede kuruyan gözlerinden yaşlar boşalıyor. O alemi Rabbani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dünyaya teşrif gecesinde huzuruna aldım. Şam ki Allah'ım Şam-ı Şerif Evliyaullah oradan geçerken ayakkabılarını çıkarır. Buraya me are this a lot